ver de diyor. Şey yaz diyor. Emanet yaz diyor. Sana. Yani şefsen yani mi oldun şimdi? Ben dışarıda cami dışarı cami cami dışarı cami dışarı çıkacak. Çemişimde. Evet. İlkeceğiz. İlke kafamda. Emin ayarlar Emin azarca gidiyor. Böyle böyleydi. Emin ayarlar dedi ki Mehmet dedi, Emin eri mi soruyorsun sen acarı mı? Emin acarı mu yani. Şimdi sen hangisini söyleyin Mehmet ha söyleyin tamam. Bir şey derken, şey yaptım, o, yaptım. Inmez o inmez fazla. O inmez. O inmez. Başıma gitti mübarekli daha gidemedim. Çok istiyorum gitmezceğiz değil mi? Çünkü mübarek. E, şimdi top sende mi? He? Yani işaret sende mi şu an? Yok. İşte Emin acarı biliyor musunuz? Evet. Ben bu rüya görince buna gittim dedim böyle böyle bir rüya görmüyorum. Biz gittedir şeyin aldi dersini aldi. Halifesi var ya onlar. Evet. Şey, i̇şte hastalık imanım nereseyse giremedi. Diğer nerede gittim, buramadım. Evet. Ondan inşallah halim nasıl olur? Hayırlısı. Yani kusura bakmayın derdimiz. İstağfurullah. Öyle bir şey yaptı, başınız aşı mı? Yok estağfurullah. Siz hangi şey dediniz? Vallahi biz daha garibanız öyle, bizde bir şey yok şimdi. Vallahi niye? Ne yapar? Biz Kur'an'dan, sünnetten gidiyoruz. Arkadaşlar, başka baş kaynak Onlar Onlar kaynak İhmallik. Onlar, onlar kaynaklı. Fırsat için. Onu, Fıkhat bulamamamı diyeyim artısı. Çok mühim olan fıkıh ilmini evet. iyi bilecekler. Fıkıh ilmini mesela bu şeye göre olursa o sizin şeyini çok görüyorum. Mesela bu çok güzel. Ne diyor ki? Ya, ne gelince yok. Bir mesele oldu şeyden oturup, evet. dedi ki, arkadaş böyle böyle bir şerefli, hasiyetli bir kadın dedi. Herhangi bir kocasından geldi, aynı zamanda erkekli yok der mi dedim. Bir daha yok demedi, diyemedi. İşte şöyle, <gülüyor> Şimdi siz yani, zikri nasıl çekiyorsunuz amca? Ben, çekiyorsunuz. Zikri nasıl çekiyorsunuz? Hocam verdi işte 76'dan almaya da çalıştım. Evet. 19 var Oradan Ben para için gittim. Ya bu eliminasyon etti. Maşallah. Yani bu Orada mı tasavufa girdin? Orada hocam girdi? orada da orada okudum. Şekedeğe var birlişten. Evet. Hı hı. O mübarek işi şey yaptı orada, çok hizmeti var. Bugün kastesi biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok Siz e, nakşide rabıta nasıl oluyor? Mesela kadirde farklı da evet. nasıl yapıyorsunuz raptan? Işte, bir de dersi mesela şey çekiyorsun, değil mi? Amcası? Cehri değil, şey, yani 300, 500, Allah Allah de şey afiyonları. Yani bir şey Mesela üç gözler, üç zeyneler. Allah'ın derse göre. Şey, tamam. Senin kitap o Ziya ister akşama ister şimdi. Ben onu aldım. Köy işi yapar işte öyle gidiyor bakarım Allah'ın şerefine ne diel de fakat yine aciz. Yok 40 verdin. Sen de 40 bıraktıydın. Öyleymiş. Tamam. Bu şey eksik sayfalar nasıl? O sayfalar var? çıkmadı, gelmedi. Onlardan da çıkmamış. Ben notunu yaptım Suriye şeyine de. Hocanın kütüphanesinden bakacağım. Bu da bakacak. Şey, tamam. Onu tamam. Bir... Allah razı olsun. <gülüyor> Amcam seni biz kaçırmayalım. Kaçtı? 86 yaşında mısın? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Kaç senedir dervişlik var? 76 e miyedim? Maşallah. Almanya'da işte bu yuvar <gülüyor> mesele. Anlat senden istifade edelim inşallah biz. Okumayı çok paylaşın. Ne okudun dede? Evvela ilmehane kimin? Necati'l-Bürbül evet. hızıraklı iman, kimyayı evet. sahip ettik. Evet. Muazzam ilimdir. Edele bunları okumak lazım. Tabi insan halini bilmesi lazım. Ne yapacak? Ne edecek? Ee. Peki dedem bunların kaynağı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hiç okudun mu? Kıyamak var Tabi. Zaten oradan geliyor. Kaynak orada ya. Tabi kaynak burası da. da. Mesela Saadet-i Ebediyede, o ilmi hallerde bunlar teker teker yazıyor mu? Şimdi bunlar e, şeyler e, peyamal hayatını okumak, evlet bir şey. Bunlar evden sonra İslam'ın temeli var yani. Evet. Temelini öğretmezsen onlar da onları okumak lazım. Mesela ben evet. kitabı odum çok. Maşallah. Kimya i Saadet vs. birçok kitaplarım var. Bir şey mi? Okurum çok. Ama en güzel şeydi işte o şeyde o eski yazmazdı, yazma Müslüman yazsiler, siz şey yoktunuz, ben onu okudum. Dejertlerin numar. Okudum. Müzraklarım hı. Müzraklarım. Hı. Şimdi, şimdi, şimdi, namazı diyorum. Namazsız diyorum. Namaza cennet yok, namazsız hiç yok diyor. Evet. E, Buram uyum işte. Neden niye? Peki hacım ee, nasıl böyle mertebe kaydediyoruz? Mesela ben şimdi bana tavsiye eder misin tasavvufu? Ben girdim mesela. Ha, ne yapacağım ben şimdi? Tasavvuf ne şey yapacak diyor. Çok Mesela şey diyor. Hani ilmi hali bilhasse bu necati yolu rızık eman kimsenin sahibi yokmuş. Çünkü onlar çok yüze Hayır şey evet. Ben Bunda mesela, ben ilmihallere mesela baktım da orada hiç e, yani tasavvufun şeyi yok, ilmi hali. Kim ya Tam bakmadım. Yani. <gülüyor> ki ya sen rabıta özü. Peki nasıl rabıta yapıyorsun dedim Hayır. Rabıtayı nasıl yapıyorsun? Rabıtayı işte ben böyle usta dinda aldığım gibi. Usta tamam. diyor ki şimdi şunu okuyacağım diyor. Tamam. Ondan sonra diyor şey ondan sonra okuduktan sonra diyor işte şey duasını yapıyoruz. Tamam. Ya. Yormayın ben seni. Yok bir şey insan tutalayamıyor Sana bir çay yapayım mı? Hadi yap ufak yap, bana ufak. Bana, ufak tamam. yap. Tamam. Tamam. Yap Tamam, tamam dedim. Şimdi karnın aç mı yemek söyleyeyim mi? Yok, teşekkür ederim. Peki sizde şey var mı dedim? Böyle e, başınıza böyle bir siyah bir şey kapatıyor musunuz? Böyle o yok ki. Bu manzilcilerde var da. onlar şöyle siyah çarşaf gibi kafaya koyup rabuta öyle yapıyorlar. Şey Hayalliyorsun. Şimdi o mübarek zatlara bir şey diye. Evet. Çünkü onlar içki yok, bunlar yok, şunu, şurayı yapın diyorlar. Ama ya, işte etrafındakiler hata bu şekilde yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi evet. neden dersen? Şimdi işte gördüğünüz gibi. Ben her an konuşuyorum. Peki rabıta yaparken bir şey görüyor mu dedim, hissediyor mu böyle? Yok Ben rabı, peki, rabıta etmiyorum, rabıta yaşamıyorum sen rüyet yani, çekiyorsun ne çekiyorsun mesela dili çekiyor. Allah Allah Allah sen evat şey efendim iki bilmem ne fış Buna benzer işte. Peki rüya görüyor. Rüya rüyayı pek seçemiyorum i̇şte Burası çok, çok yaşlılıktan ne ki. <gülüyor> <gülüyor> Netleşemiyor. <gülüyor> Bunu kime sorsam nasıl seslenirim? Nerede o selamozamı? ben bazen. anlamam dedim. Ben cahilim. De <gülüyor> Yani Bizim özümüz lirala bakmamız lazım. Öyle diyeceksen kimya sen? Kimya esaret. Kimya esaret. Bakayım aslında. Yani, adam diyor ki, o kadın zamanında bilin. Niye ki hiç kimse hiç rahmete, sen de yalan var mıydı? Muhakkak hani var diye dikkat et. Bu Muhammed Muhammed'in doğurduğu Müslümanların içinde söylediği işte var mı? Yok, yok muhteşem. Güzelden. Yıbuna benzer yani. Kimin ne olduğunu şey diyor ki, sen şunu. Yani <Gülüyor> sen her türlü İzah ediyor, nasıl evet. yani, olduğunu, yani mümin olduğunu, hiç herhangi şey olduğunu orada bize çok çok önemli. şey var mı sizde dedi? Bu kırk gün çileye girme, arba diyorlar. Oradan Girmedin değil mi? Ortur. <gülüyor> Arada tutamadım. Ne artık bilmiyordum. Çünkü şey, şimdi ben şöyle şey yapıyorum da hani Allah şudur, okuma şey açtı geldi. Çok evet. okudunuz mu? Maşallah. Hata kusurum çok var. Hatta kusurlarından dolayı ver Allah'a yarattı. Ben de Kur'an ve sünnetin dışında başka şeye zaman bulamıyorum deden mi? <gülüyor> Peygamber aleyhisselamın mesela hadis kitapları var. Hiç duydun mu? Bukhari, Müslüm, okudum, Ebu okudum, Davud. Okudum, okudum, okudum, çok, çok hangisini okudun dedem bunlardan? Ya, hangisini, ya, hangisini sorayım bilmiyorum ki. Hangisini söyleyem? Hepsini bizim hanım biraz daha açısal. <gülüyor> Hepsini evet. bakıp ona sallayın. Şimdi arada biraz daha bir merak edeceğim. Çünkü o okumaya... mesela şu şey vakit kazası Siz evet. nasıl olur musunuz? Vallahi kitap okumaktan gazeteye hiç fırsatım hmm. olmuyordu. Hayır. Evet. Yani inşallah. Başka, i̇nşallah de. dersen, orayı. Var İnşallah. Gel gündesin. İzleyebilir hale. Tabii. Hayır hocam. Tabii Ben işte Almanya'ya gittim. Allah razı olsun Şefik diye yani isminde bize, bir tane bir muhterem kardeşimiz. Ramesburg sitresinde sitrasetini orada a, almaya işçi var O da o, oraya şey gazetesine şey, beni iştikamayı okudunuz biliyor musunuz? Şirketi evet. Deneyim. Bayağı bir 10 sene kadar takip ettim onu. Şimdi çıkıyor mu halen bilmiyorum. Yok. Ne yaptığımı tamam, biliyor musun? Eskiden. Hı -hı. 68'de 66'da. Evet. Ya, yok yok yok. Evet evet. 66'dan öseydim orada. Şehirdeğini çıkarıyor. Evet. Kolya abone olmuş. Fakat evet. iftarıma adam gitmiş. Onu aldım okudum hoşuma gitti İslam'ece. Ben onun abonuyordum. Ben de oldum. Bir zamanlar ben de okudum onları. Ondan sonra Hı -hı. okumaya başladım işte. Aşağı yukarı. Benim tasavifa girmemi istendi dedim. Sen niye hayret ettin? Ben de yok deyince bir böyle bir. Ee... Yok. Hangisine gireyim? Şimdi. Mesela Kadiri, Nakşi, Halveti, Rufay, Uşaki. <gülüyor> ben mesela Şu gezdim. İpek Bilmiyorum. Efendi'yi gördüm. Bilmiyorum. Sinoyan'dan Hacı Osman'ı gördüm. Hı. Mustafa Efendi'yi gördüm o dönem. Çorum'da, Sungurlu'da. Yani, Hepsini gezdim ben onları. Ee, burada Mehmet Emin Acar'ı gördüm. Hı. Mehmet Emin Er gördüm. Hı. Mehmet Zahit Kutku'yu gördüm. Esat Hoca'yı gördüm ama ne hikmettir bilmiyorum. Yani ee, sizde bağlanma diyor, değil mi bu? Hı. Bir türlü bağlanma nasip olmadı. Hı. Yani belki de istek mi duymadım, ne yapmadım? Olur. Oluyor mu? Şimdi onu izleyeyim. Peki. Yapabilir mi? Şive de sağ olacağız şey diyor. Aynı senin gibi Kur'an hafızı var mı? Sen yoktu. Evet. Kimya ise de okuyunca? <gülüyor> yok daha vardır. Var. Allah'ım var. tamam dedim. Buyur bakalım. <gülüyor> şimdi zaten şu şu dönemde biz ben şimdi şimdi gazeteyi okurum ben şu bu gazeteleri tavsiye ederim yani bu gazeteyi muazzam bir İslam kültürüne işte vakit mi Hı? vakit'i mi diyorsunuz o, e, o, o zaman ki o zaman ne oldu ha, zaman da oldu şu, zaman. zaman şey bugün ve sabah ha, beklenen vakitti o zaman ne zulüm yaptılar bir okusaydınız evet. Türkiye'de neler oldu neler oldu çok ya şekey değil işte Geze ama Amaya'ya geldi. Evet. Nereye geldiyse Sevgi'yi takip ettim ben. Evet. <gülüyor> mektup yazın cevap verdi. Şeyi deyip her adam mektup yazsa cevap vermez. Evet. Neden dersen o zaman altı şartıdır şeyden 500 marka kaldı aylığımı 400 markanı oraya getirdim. Bulgası şeye. Bulgası. Ondan birlikte <gülüyor> tanır. Şimdi o bu yazı yazınca diyor ki işte diyor tasavvufa girmek lazım mı diyor. Nurşid-i Kamer'i olmayan bir <gülüyor> şey kim diyor bunu? Büyük zatlardan birisi. Ebu Yezid-i Bestan'ın. Ama mühim olan meseleler var. Diyor evet. ki, dikkat edin diyor. Şeyh'inizi insesin diyor. Evet. Şeyhiniz diyor, hakkıyla tam peygamber halkasına bağlıysa diyor, hemen bağlayın diyor. Yoksa diyor, kendini kurtarırsanız neredeyse olmazsa. O kadar milletin o zaman sapıtması gayet normal. <gülüyor> Şeyh olmayınca herkese bir şeytan musalladı evet. öyle mi deden evet. şimdi? ondan kaynaklanıyor değil mi? Yani bu, bunu böyle kabul etmek lazım. Evet. Ama geçin ki mesela merak etmezsin. Polisim yüzünden. Şimdi ben bunu okuyunca çok güzel. Tanıdı ettim, sordum, geldim şeye. Nereye gide? Evet. Arıyorum. Artık benim şeyhim kim? Evet. işaret geldi mi? işaret, işaret yoktu. da. <gülüyor> Müşterikler varıyorum. Şeyde, bizim akrabadan birisi de Gözgat'la Amir Efendi'ye gittik. O da çok takva bir şeydi. Akrabamdı. Evet. Allah rahmet etsin. biz de bizim hanım da Gözgat'la yani erime geldiği için akrabaları vardı. Evet. Dedim ki hadi hani Gözgat'a gidelim. Evet. Hem akrava ziyat edilir. Hem de bir geziş olurdu. Orada Yehuzal'a gittik. Nasip çektik ötürdük. E gittik oradan. İşte şeyle beraber Hoca Efendi'nin şeyine gittik. Dergahına. dergahına. Hoca Efendi'nin dergahına gidince şey dedi ki gelince içeri şöyle içeri görürse dedim ki ya şurada, şu olaydı Hoca Efendi böyle yapsaydı nasıl dedim biliyor musun? Kalbinden geçirdim. Kalbinden geçirdim. Yani. <gülüyor> şaraldın ki haberim ben niye hata ettim diyor. Değil mi? Halk'ten geçeni bilir. Evet. Başımıza iş aldık dedi. <gülüyor> diyor ben. Bu azime dedi ki hoca efendi dedi cenazeye gittedim. Yani sabah neydi cenazesi? Sabahdaydı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Diyor ki, şunu uzata zata veriyor. Hani diyor, için? diyor var ya. Evet. Yarabbi Beceber Eke vesaire. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun. Osmanlılar'da yeni ücret diye bir etem Ne dedik? Etem Cebecen Profesyonel Ethem Cebecen'in bir kitabı var mıdır herimizde? Yok bende. O çıkmışsa... Nerede olur, nereden araşmışsak bir adım olabilir misiniz? Misafirimiz kendisi... Yayın evinin var mı? Yayın evi yok. Sadece böyle. Bak şu Arapça'da e, Hamit Hoca var. Evet. Köşeden ikinci Onun, e, O onu tanır. Ha. Hangi yayın evinden çıktığında bilir. Zaten ha. hocaları olur. Oho, tamam. Bir soru. Tamam, köşeden ikinci. Tamam. Var. Bu katta değil mi? Hemen köşeden tamam, ikinci. Evet hocam. Ne dedik? En son müezzine Şeyh Efendi sizin <gülüyor> için bir şey vermiş. O diyor ki bunu diye Zaten diyor. İyi okusun diyor. Herkesin içine varmış diyor. He. Kağıt mı vermiş sana? İşte böyle. Müezzin geldi böyle kağıdı. Seni bana görmediği halde değil he. mi? he, Beni ben görme. Bunu veriyor müezzin bana. Diyorlar, bunu alıyor. Ve bunu da veriyor diyor. Herkesin içine kapatılsın <gülüyor> diyor. Tam da o zaman benim için. Tam sopa he. Hemen kalktım aptal alayım. Gittim ona gelmiş. Bir insan yani namazdan sonra. Onun şeyi var. Ritik'te. Yaşlı evet. mıydı? Yaşlıydı. 70'an kadar. 40'tan geçen hakikaten biliyorlar mı deden? Anam yani bilmiyorum. Peki yani... nereden bildi o kağıdı sana bıraktı? İşte or orası mı? Orası mı? Hmm. Orada da böyle işte onun önündeki babalarından, türbelerinden yardım isteme var mı? Bilmiyorum. Hmm. bilmiyorum. Şimdi muhim olan işte bu. Evet bak demek ki mübarek herhangi bir şey görmüş ki onun, onun yanına geldi. Bu yani evet. şey değil. Şey de var. E i̇şte insan tereddüte düşüyor. dedim. Ben onun yüzden işte tarikata girmedim. Hani kalplerden geçeni Allah bilir. E Allah'tan gayrı bir kulları bunları bilirse trafik karışmaz mı? Herkes birbirine düşer. Oralara bir yer. Değil mi? Yani o yüzden çünkü çok olmak lazım olabilir. Demişler gene çok mu alması? Sarpılırır marka, durup duruyor. Yani. Olur olur, olmaz yemeyeceğiz. Doğru. Uzak durmak. Yani lazım. bir adam bu, tablere oldu diye. Allah. Sonra da... ne yaptın dedim? Adama, şehre gittin, intisap mı ettin? Nasıl yaptın? Yani oradan gideceğim. Burasını dedik hocam, biz git git dedi. Oradan gittim tam çıkacağız zaman daha hocam sizi görmek istiyorum buyur dedi. Değil ben avacımın şu adı şey. i̇şte, şundan şundan şundan dedim. Evet. İşte almaya da çalışıyorum dedim. Şevket'e yediğime gideyim dedim. Birçok bir şeyleri bir işe yapmak. Dinledi mübarek. Dinledi. Anacılığı şeyleri tanıyamadı. Amcam hocaydı biliyorsun. E. Dedim ki işte Şahin Hafız vardı dedim. Bekir Gümüş'ün dedim. Şahin Hafız'ın torunuyla evliyim ben kız sonra. Ha dedi. O mübarek dedi. Bize dedi. Tarayı damasın dedi. Şeyden kaldı. Patlamayın dedi. Hapine, dedi. dedi. E. Biliyorum dedi. Ne multu size dedi. Evet. şu Sonra işte ünkanı vardı. Dedim git dedi oğlum. Şekeri inene git. Buradan geldim. Geldim bak. Prave'ye adam alıyor. Kırk yaşından yukarı adam alıyor. Kırk altı yaşında beni aldı. Sen. Hı -hı. O zamanlar. Hı. Şimdi bir ikinciye gelince biraz şey almadım. Hiç şey bilmedi. Evet. Gittim orada, Şevket'e yine böyle konuşuyor, bir tane de birden bir, bir zat daha gelmişti. Konuşurken dedi ki böyle böyle oldu hadis edin. Dedim niye intisap Hemen git, intisap et dedim. Bir şeyini Ondan sonra geldi. Geldi Geldim, müezzene dedim ki, dedi, ben Hocam'ı inisiyan istiyorum, nasıl edeceğim? <gülüyor> ne oldu? Seda, i̇şte iki namazı neydi? yemeden namazı mıydı? ikinci namazı mıydı? orada böyle şöyle yemeden namaz ne gelir böyle berber edip, ne cebinde bir bak diyorum şöyle sakalın var <gülüyor> da musun? sakal da filan olmasın sakal da bırakın sakal bırakmasın da mühim çok mu? şöyle bak değil ki sabah namazında geldi. Evet. Rüya falan yat dedi mi dedi? İş elçilerinin geldi, yattım. Evet. O zaman biz de şey bir şey bulamadık. Derdim, namazı kıldık. Beni aldı, o zincir ellerine vardı onu götürdü evet. onlar kapıya hani. Herkes çizgi yapıyor. Herkes kendi yapıyor. Yaptı, Onda da zorlansa beni aldı, götürdü kendi şeyine. Bu hatme taşları gibi de var mı dedesiniz? Evet, Sizde yok, değil evet. mi? Hani böyle 7 kişi elemneşmek, evet. şerh falan okuyorlar. Ondan yok, değil mi? Evet. evet. Ondan sonra sonra şöyle oturdu, karşısında vardı. Elinden tuttu, selavat-ı şerife dedi. tövbe etti. Evet. Ondan sonra oğlum, işte. Tövbe verdin yani orada. 500 e, yüz darbe işte, yani imazdan sonra, sonra Salavat-ı Allah e, Allah, Allah İşte yüz mi, bir üç darbe selavat-ı şerifi. Es tövbe-i istipler. Ondan, Ondan sonra işte şey yapacağım. Doğru. Evet. Evet. Şimdi soruları daha şey dedi. Bir din bu. Biraz dersin çok azdı. Ele 3 defa remleşati 3 defa kuracağım 3 defa kuracağız. 3 tane soruyoruz. Şöyle bakun, azıydı. Çünkü hı. o bu ancak tarikatı değil mi? Evet. Nakşî. Soruyor muyum? Yani 507 yok ya yani 2300'müş. Ne var? Herkesin yani kendine göre. Değil mi? Onlar hep bilir işi. Peki sen dedem ölümün. bu tarikattan önceki namazın ibadetindeki şevkin, ihlasın bu bu intisap ettiğinden sonra değişiklik oldu Değişkin mu? Olmuş. Nasıl oldu mesela? Hı. Bir şeyler gördün mü? Böyle bir şeyler hissettin mi sen? Hani bazen insanlar diyor ya ben işte Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm bana nasihat etti, Hızır gördüm Abdülkadir Geylani'yi gördüm var mı sende böyle de bir şey oldu mu? Olabilir ama yok. Sende olmadı. değil mi? Elhamdülillah. Peygamberimizi gördün işte de. Bir defa gördüm. Nasıl gördün? Şöyle güzel bir şey surat edelim. Gelince hemen hemen nefes altına çıkıyor. Tarif edebilin mi Allah Resulü? Edemem değil mi? Edemem değil Allah hayırlısını versin deden mi? De. Ben okudunuzu görürsün. İşte evet. göre ben çok aciz. Zaten tasavvufta insan nefsini nefis, aciz görmezse nefis. yol alamaz. Çok tehlikeli. 86 evet. yaşındayım. Halen de hatamı etraf edemeyim. Allah hayırlı öneri versin. Hacı Bayram'a niye geldin bugün? Bugün değil ben. Hacı Bayraman'a her zaman gelirim. Ben hiç ben görmüyorum Hacı seni. Sen beni hiç Hacı, görmüyor musun buradan? Acıbaren Hümey'i hiç şey görmüyor musun? <gülüyor> Maşallah. Hümey'i nasıl görüyorsunuz? Valla, ölenlerle hiç uğraşmam dedi. Ben dirilere bakıyorum. Yok, yok, yok, yok. Siz de, görün. görüyorsunuz? Bir Müslüman, İslam aleminde kim Müslüman kim nedir bunları bilmesin İşte bizim Çünkü yeni benim, nesil biraz işte böyle. Biz bak, Amerika'daki, Amerika'daki Müslümanlarla bir kutlaştık. Maşallah. İşte neden? İşte İslamın emri burada. Evet. Şimdi tabii kazaletler ya, var ya evet. kafir Yahudi, Peygamber Efendimizin tebliğini devam ettiler. Biz Müslümanlar kazalet yazmaya devam eder, Allah Azze ve Celle günah etmek azza koptmadılar. Sen buraya geldin, benim dükkana bak gelmezsen, buluşuruz dedim. Her zaman orada. İnşallah. Her zaman beklerim. Şimdi de? Bak Yahudi bizi o ilk kez basında, evet. yani beri mektuplar temrin yaptı, değil mi? Elçilere davetten gönderdi. Şimdi tabii. bize şimdi ne lazım? Millet yemek için bastal lazım, ne bastal lazım? İyi Mert, bir zopa lazım. Şimdi bastondan duracan acı Bayramı'nın kenarına, o da lazım dedim. Yok. <gülüyor> şimdi nasıl? Yani ben önce. Benimki ama yılmadı. Maşallah. Şu sarık var ya, şu sarık. Evet. Bu sarayı bilmem okudunuz mu okumadınız mı yok. ya kıyafet var ya. Kıyafet evet. Sakar Risalesi var mı size? Okumuştum. Şeyin Sakar Risalesi vardı. Kimin? Şu neydi ya? Ahmet, Mehmet. Mehmet neydi? Ee, Vallahi bir Mehmet Göktaş'ın okudum. Ha ha tamam o var. Onun okudum. Onu, çok, de, ben onu e, çok daha dağıtım. Yübbeli vardı fıtrat. Hah işte o. O bayağı güzel yazmış. Şüpper var ya. He, onun gibi güzel. Evet. E, Azizeler bazı işler yaptılar mı? Yani, Bu, ara ara Bu ara onu da götürüyorlar. Bu ara onu da karalıyorlar ya. Bu ya falan diye içerdi. Adam işte bir yaşıyor mesela. Tabii. Şimdi işte hatası uzun seyir yok. Adam diyor ki işte şu benim evet hatam düşmüş. Sakalın yani, işe sarı ne diyordun dedin? Sarı çok muymuş? Ben sarı şeyde hani oğlum da gördüm evet. be. Orta Almanya'da sarıyor Burada yasak. Şimdi geldim burada bir sarıya saradım. Rahmetli özel Acı Badan var mı yok mu? Yasağıdı. Oradan bir e, hoca geldi. Hocaymış. Ya ben de iyice biliyor musun sarı? Dedi ki bu sarıyı niye sarıyom dedi. Kadın bir anı sünnet olduysa sarıyom dedi. Başka dedi. Başka bilmem. Evet ayet okur dedi ki işte şu dedi öğüt harbinde ee, bilmem ne harbindeydi cenab Allah diyor Cebrail diyor ee, şeyle diyor, merak edelim bu sınatla Peygamber'inize dönüşüyor Oradan sonra diyor işte hafiften sonra Peygamber'inize Cebrail bunu sünnet olarak yaptı Tarasen dedi ve örtü şimdi ondan sonra bu inceleni tetkettim her doğa yaşa işte bir nur Unutlan sülata yapmasının yüz şeyi sevabı var. Peygamber Efendimiz bir hadisini okurum diyor ki işte şu fitnenim, şu zamanla diyor, şu yerde nizamla diyor sahabelerim beraber diyor, bunlar akıdışı geçiyor. Allah yardımcımız. Yani ben hiç şey, şey yapmadım. Ama istekli da zor oluyor. Tencerede diyor benim en sevdiğim Müslüman kardeşim, ama da haklıydı. Sonra hak gördüm. Çünkü tabii Peygamber Efendimiz ne nezdinde. Onun için e, elhamdülillah kaç çocuk var dedi? 10 Şimdi 2 tane oğlan, 2 tane kızım var. Maşallah. Selamü aleyküm. Aleykümselamun. Buyurun. <Gülüş> <Gülüyor> otur Tabi dedem, buyurun otur. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim bir kitabım var. Bu yıyeğinine karşı bir kitap var. Kafam Müslüman yeline çarptırmış bir gurultu oluyor. Valla bilmem. Sen ne diyorsun dedem? Var mı sende bir şey? Ne? Amcanın dediğine dair. Ben oraya. Sende cin çarpması mı var? Buyur oğlum benim kulağım biraz ağır duyuyor. Hocam, hoca mısın sen? Hocam, yok yok ben misin? de bir din de sadık bir Müslümanım. Evet. evet. Ben de dinine sadık bir Müslümanım diyoruz. Evet. Müslümanım diyoruz. Dinine sadık bir Müslümanım. Allah Allah. Hepimiz Şimdi Müslümanım. Hoca dediğimiz zaman da evet. e, ne manaya geliyor? Hepimiz elhamdülillah. Allah'ım hayırlı kulayız. Yani ilim sahibi insanları Hoca Efendi dedir. Hangi ilim? İlhassa fıkhı ilmini. Fıkhı ilmini bilen de hocam. Evet. Dert var kafada. Kurtarın bilirsek. Hadi böyle bir varsa benim. Nerelisin? Baba girersin. Nerelisin? Kırıkkale'liyim. E, kaç yaşındasın? E, kaç yaşındasın? E, kaç yaşın? Hı hı. 76'ya giriyor. Kaç senedir namaz kılıyorsun? Şey kaç senedir namaz kılıyorsun? Kaç senedir namaz kılıyordur. Yanına otur şöyle ha. Nasıl bak konuşsun rahatça benim. Ne senedir namaz kılıyorsun? Namazı ben hep yıkıldım ya Bir tek askerden buraya ne kılarım? Ne olur ya Bir tek askerden buraya ne kılarım? Gösteriyorum hep Ne diyor? Alet aldım bulamadım kullanamadım Kullanamadım Şimdi derdin ne? He Şimdi derdin ne? Derdin bir müstüyan yerine karşı Yardılacak bir ayet, başka derdim, yok Allah'a çok tutunlar olsun bak. Habim, senize yarı yarıya senin kadar da bilgim de var hocayım da hocalıkta. Hep namaz kıldırmıyorum ama o kadar da bilgim de var yani. Peki Benim babam hocaydı. Çay içecek sen de çay? Ben çalım değilim, e, çalım değilim. Çolum. Ahkemi şerriye kaçtır namazdan, kaçtan ahkemi e, şerriyesi var. Namazın, akemi şerriyesi kaç? Namazın mı? He, ahkam-ı şerriye. Fağız, vacip, sünnet, mübahar, haram vs. bunlar var mı? Bunlar ne? Ee, 32 farzı mı Aman, 32 farzı mı? <gülüyor> Tadır-ı erken kaç yerler nasıl? Valla onları ben acayip yapıyorum. Takıyım. Kitapta ne yazıyorsa onları yaparım ben. Değil mi oğlum? kitap bize ne buyuruyor? Ne hmm. emir veriyor Ben da. yaşlıların yanında konuşmam, Onun ben dinlerim. Onun dediği Yani orayı okudum, Okudum hmm. da ama boyuna evet. kovada tutum. Tabiri, tabiri erken, erken nereden nasıl kaçtır? Tabiri erken nedir? Sanırım vaktin var, anlattı dedim dinlerim. Allah'ın emrinden bir, da, bir kıl kadar ayıramazsın. Ben öyle insan. insanım. O bu yürüyor sabah ben onu yaparım. Güzel. Onda söyledi ben bunu böyle idmarelerden yazar, şöyle şey yapar. Dağlıt, hacbe, hacbe de çok. Geliyorlar, bu böyle olur mu ya? O o, o bala ne lazım lazım? Mesela bala lazım olan Cenab-ı Allah'ın emri, Cene vahiy etmiş Peygamber Efendimiz vasıtasıyla onu yapmak değil mi oğlum? Evet güzel Damatız göz doğru tutuyor. Kularım. Göz doğru tutmak için, tutmak için ne lazım? Namaza şimdi nasıl damadın doğru olmasını sana ben şeklini söyleyeyim de. Sen, ondan sonra. Senin şimdi başta Allah mesela <gülüyor> du, ismi, hamle, şey, bir anda birleamsın. Bir namaza hangi vaktin namazı ise duracaksın, değil mi? Varıp o vaktin niye o niyet edersin? Yönüm gıplıya gıplam çabıya niyet ettim şu ahtın namazına Değil mi? Bundan başka bir şey var mı? Var, ben yok. bilmiyorum. Ben yaşlıların ben yanında şey konuşmam. Var, şey Şimdi yaşlısın <gülüyor> ha, ya. Sen, Senden bizim için sen, de Cenab-ı Allah affedersin. Üç, üç defa hmm. ahlikenin namazı... yukarıya gidildi. Sübhan Rabbiyel Azim. Tabiri erken. Evet. Daha teci evet. şey, şey diye varıldı da de, üç defa Sübhan Rabbiyel Alâ. Namazın doğrusunu budur. Bizim göre vacip. Aresi doğrusu, evet. doğrusu bunlardır. Salam ve Rabbim. Fatih ve Fenerik. Kaç rehberin? Evet. Kimin arıyorsun? Diyanetim mi? Ee, yok. Böyle bir kupa varacak. Yani Rabzunlu musun? Baygılttın. Baygılttın. Evet. Şiven hemen gitti yani ha. Maşallah. Bende kalmadı hacım da. Şu köşede taha var. Oraya bir bak inşallah. Yani Tam köşede. Tüm köşede. Şu adam şurada Alek bir adam. Kapalı dükkanı. Nereye gitti bu? O nerede? Ben dükkan açtım. Taha, taha, taha, adam var. Ben... Ya, duruyor da. Onun yok. yanı yanı. O mi? Öbürüsü öbürsün, he öbürsün. Hah, sen Kansai oraya bak. Sizde yok değil Yok yok. Yani. Yok. Sen onlara bir bak oturur. bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Ben sağ olsun gelen bildiğimiz konuşacağız bunlara bilmeyenlere. Evet. Biz de oturalım şimdi. Çünkü okumadığınız için hakıfta bilemiyorsunuz. Sıkıldın değil mi kızdın? Yok yok, yok, yok, yok. Niye yok. Sen de sıkıştırıyorsun maşallah. Başım, başım, başım. İlla namazın şartlarını bilmiyorsa evet, tepesine işte. çıkacaksın adam mı? Bu zaman zaten bu. Şimdi dost namaz kılıyor. Dost doğru namaz kılmak nasıl kılacağız? Nasıl yani, kılalım sen? dedim? Şimdi dost doğru namaz kılmak için illa haldeye bakacağız. Peki bu namazın işte 12 Peki, şartını içini namazın... dışını saydım. Nisan. Bu ne? benim dost doğru kıldığım manasına gelir mi deden? Şimdi ona riayet etmek lazım. Şimdi amel ihlas, ilim amel ihlas. Evet. Bu üçü olacak. İlim, üçü amel olmazsa, ihlas. Üçü evet. olmazsa e, saat neden? Emriyomuz amel yok. Amel ihlası yok mesela. Ama üçü bir olursa işte o zaman tamam. Mı? Doğru söylensin. Tamam Tamam. Şimdi, Dedim ben bazen e, mesela geçen Vehbi Zuhayl'in İslam fıkıh ansiklopedisini okudum. Hı hı. Orada bir namazdan bahsederken bir hadis vermiş. Hı. Diyor ki, beni namsın namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Tekbirden selama kadar yazmış. Hı. Böyle işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ellerini diyor kulaklar hizasına kadar kaldırırdı. Hı. Sonra ellerini göğsünün üzerine bağlardı diyor. Hı. Ondan sonra iftihar tekbiri duasını okur. Ondan sonra besmelesiz Fatiha'ya başlardı. Hı hı. Arkadan zamlı sure okur. Hı hı. Allahu Ekber dediğinde ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırıp Ruki'ye giderdi diyor. Ruki'den kaldırdığında da diyor yine semallahu lümenhamede dediğinde ellerini yine göğsünün üzerine koyardı. Hı. Sonra yine Allahu u Ekber mi diyor ellerini yine omuzlar üzerine kaldırıp ve secdeye giderdi diyor. Secdede de yine zikrini yaptıktan sonra Allahu Ekber der. Omuzlarına kadar ellerini kaldırır, oturur. Sonra yine böyle devam ederdi diyor. Birinci oturduğunda diyor sol ayağını yatırır. Kalçasını üzerine koyar. Sağ ayağını da dikerdi diyor. Selam oturum, oturuşundaysa diyor teverrik oturur. Sol kalçasını yere koyar. Sol ayağını sağdan çıkarırdı diyor. Böylece namaz kılardı diyor. Şimdi dost doğru namaz deyince Şimdi orada böyle bir hadis gelmiş. Hı hı. Ben buna uyarsam mı doğru olur? Şimdi siz diyor ki şafi diyorsunuz mesela. Hı hı. Yani doğruyu şimdi nasıl çıkaracağım ben dedim. Şimdi bize şafî mesafin eder. Biz dedi şafî mesafin Yok, Vehbi ile Hanefidir. Hanefi İslam fıkıh ansipleridir. Bu oncik var, işte var ya. Şafiler böyle şeyler kaldırıyorlar, kaldırıyorlar. Orada hadis bir... olarak ha, vermiş de. Ha, tamam. Şimdi ise karşıda da şey bu. Ali Kısâlâmı yaptı mı? Ne? Taptan. Şimdi şey, şimdi İlmi Hazretleri okuduğun zaman da diyor ki İlmi Hazretleri, namazın tadili, namazın farzı, namazın şu, namazın duyguları oraya izin eder. Evet. Onlar okuduğun zaman da anlarız. namazda şu şu. Şimdi diyor, tatil erken diyor. Nereye ver? Tatil erken. İşte kıyamda durduğunda Ağzalarına oturana kadar duracaksın. Rukiye gittiğinde rüküde ağzalar sukun bulana kadar duracaksın. Hı. İşte tekrar kalktığında yine sukun bulana kadar. Secdeye gittim. Tadil Erkan bu dedim. Bu. An, güzel. Peki e, tadil... bu Kaç kadınlar Kaç böyle mi? peki Hanefi mezhebinde e, yarım durmaları caiz mi dedi Böyle hani rukiye gittiğinde. Kimin? Kadınların. Kadınlar şey mesela şimdi kadınlara tadil erken caiz mi diyeyim, değil mi? Değil mi? Yok. Ben de, e, yani tabii cahillerine aradım kadınların Hı. böyle rukuyu tam yapmayacağına dair hani yarım duracağına dair bir tane delil bulamadım dedim. Onun için soruyorum. Hı. Var mı bildiğin? Yok, Niye Hı. peki kadınlar böyle ruküde yarım eğiliyorlar da tam eğilmiyorlar? Hı. İşte oraya ilmi halde de ilmi halde göre okuyorlar. Ben içeri girdiğimde şey yapamam onu. Hı. O ilmi hal tarif ediyor. Onu göre yapıyorlar gerçekten. De. Kadın diyor mesela biz. Öyle şey yaptığımız zaman da seyzeye gittiğimiz zaman da mesela nereye Hı. yapacağız? Böyle şey yaparız. Bunlar tarif edilir. Adap, namazın adapları var değil mi? Evet, tabii. Ama yani adapları, sünnetleri var, müstahpları var, tarzları evet. var, oracıkları var. Şimdi i̇şte bunlara eğilmek Kadınların da mesela neden acaba ince, eğilmiyorlar bu vaziyette kalıyor? Neden acaba şey yaptık? Bunlar tabii İmnihanlar'da yardımıştır. Ben o, o hususta bir şey diyemem. Yalnız kadın dahi tadili erkener yetir Resulallah'sa. Tabii. Evet. Çünkü neden? Diyor ki şimdi Allah akber dediğim zamanla diyor. Gittiğim zamanla diyor vücut dedi kan hareket edermiş. Evet. Burada 3-5-7 yedi esas yediyemiz lazım. Ama imam müşterbe diyecek. Evet. Allah'a alhamdülillah dediği zaman diyor vücut diyor, sakin olacak. Duracak diyor. Evet. Ondan sonra diyor? bu diyor kan değil burada hareket etmiş Ama o ne? O da yere geliyorum. Ondan sonra CS'ye gittiğimiz zaman sözüye, orada da aynı beş defa, yedi afi değil mi? Birinci CS'de böyle oturduğum aynı vaziyette böyle aynı bir hareket edecek. Rahat edecek. Yani sakin olacak. Mesela teyit edin, üstüne var herkese sadece. Mesela ben bunu okuyorum. Diğeri de hamden kesen tarifin hareketi. Mesela Nereden okudun, okudun bunu sen? Meshepte var mı bu Hanefi meselinde? Var var. Hadiste var bu hadiste. Hadis, hadis, hadiste tamam. var. İşte hadis, Adam hadis kimin de, şafi dedin? He? Onu şafiler yapar dedin. Bak, şa ama bak ne diyorum. Şafiye göre farz bize göre vacip. İyi dikkat edin. Yaman sana mı? Yo yo istağım. Yani, evet. Seni ya. yormayalım dedim. Onu da hoş görüyoruz onlar hoş görüyoruz. Biz hani biz her biyeye göre yaparız. Ya nasıl çıkacağız bunların içinden dedim? Sen ay mesafe mesafe onu yapacağım. nasıl karışmış? Ve dört mesafe deniyor. Ama, ama ben şunu diyorsan kendime sormasın. E şimdi hak oldu mu dedem? geldi geldiğini Orada, yapsam olmaz mı şimdi? <gülüyor> Öyle insanlar var ki mesela hacca gittiğinde işte burada diyor Şafi mezhebi daha kolay diyor. Tutuyor onu yapıyor. Orada caiz oluyor da niye burada olmuyor? Dediğim anladın mı? Ben karışık. Ben de <gülüyor> Böyle bir şey yok. Ama böyle... bazı şeyler de var dedem. Mesela Cuma'ya gittim ben bir zaman Haymana tarafındaydı. Hı. Ben Cuma'yı beklerken o da tuttu öyle yıkıldırdı. Ya niye dedim bugün Cuma değil mi günleri mi karıştırdım? Yani yok dedi bugün Cuma ben de biliyorum İyi dedim Cuma, Cuma niye kıldırmadın dedim. Dedi görmiyorsunuz saydık dedi 10 kişi var mısınız dedi hakikaten 12 kişi falandı. E niye 10 olunca ne oluyor 12 olunca ne oluyor dedim mi? O da dedi ki benim mezhebime göre i̇şte dedi. Kırk olmadan Cuma kılmadı İyi. kılırım deseydim ben kıldaydım dedim hmm. benim dedim itikadıma göre dedi Cuma olup hmm. olmaz dedi buranın görevlisi benim yani dedim senin görevlisin diye ben farzı mı ihlal edeceğim dedim ne diyorsun dedem sen bu işe şimdi <gülüyor> <gülüyor> ona karşı mı ben? Buraya Şimdi ama şimdi bu o da hak haklı olmaz ki dedi üç haklı. gelirse ne olacak bir şimdi? De. O da haklı sende haklısın. Ama dedim bak şimdi. 3 cuma ben sordum ne zamandan beri cuma kılmıyorsunuz o köylü dedi ki ya dedi yakın köylerdi uzak şey varmış ee, daha geniş Zaten, buyurun e, Monsaj, bütüller, sahih, ünlü, sene, Bir, şu an yok şu an Peki, pek, pek. Ee, dedim ki ne zamandan beri cuma kılmıyorsunuz dedi büyük yere gidene kadar yani gidersek kılarız diyor dedi böyle yok yok şey Mustafa İslam yok Şimdi... dedim şimdi ben şunun için sordum yani bu adamlar bir senedir falan hiç kıldıklarını hatırlamıyorlar bile hep büyük yere gidiyorlarmış hadi şimdi tamam hadi 40 kişi o gündek gelmedi kılmadın ikinci kılmadın üçüncü kılmadın dördüncü de artık namaz kılmanın da gerek kalmıyor ne şimdi cuma namazını biter mi vakit namazlarını her kılıyor mu? Vallahi ben geçiyordum oradan yani. Kılıyorum mu adam buraya? Kılıyorum da işte oraya on iki kişi gelenecek. Nasıl kılıyorsun? Ne demek yani? Ya gavur şimdi, mu oluyor şimdi? Hem de nasıl? Ben demiyorum ki. Sen okumadın mı? Şimdi hanefi mesbile göre namazı terk ettiğini gavur olmaz ki dedem. Ne oluyor? Olmaz mı? Ne olur? Ne olur? <gülüyor> Sen şöyle bakayım. Yani namaz ne demek? Yani amel imandan bir cüz olmadığı için anefi mezhebine göre namazı terk ederse bir e, şey değil. olur. La ilahe Allah Muhammed'e Resulullah dedik değil mi? Evet. Ne yapmamız lazım? Valla gereğinden amel edeceğiz. Evet etmesen? Yani bir şeyler olur. Tamam <gülüyor> <gülüyor> işte mesafe yok. Şimdi ben, çok hüküterim. İşte efendim ne oluyor? <gülüyor> Seni yorduk Allah da gidiyor. Allah-u Teala diyor ben demiyorum evet. göz doğru namaz kılın evet. diyor. Evet. Şimdi namazı terk eden de izsizden çıkarıyor. şeyde kusur Bir gaylümittin var. mı? He? Ne ne? Hadi sen eee. Hadi hani namaz gibi diyor ya. Murtet olur diyor. İslam'dan. Kâfir değil mürtet. Boynunu mürtet mürtet bulacağız Senin yani. var ya bu, mesleği, bu da tam mürtet. <gülüyor> Ama sen, e, be, be, hoca ben sen ne yapıyorsun? Allah diyor sen kim oraya diyor. Sen diyalım diyoruz. Ziliyorum musun arkasından mı şimdi? Allah diyor. Sen diyalım diyoruz. O kadar cehalet Allah Allah. Allah Allah, Allah aynısı dedim. Etleyin <gülüyor> elini efendim. zaman Her, Her zaman, ben zaman, zaman beklerim dedim. Yalızım de Bu şaka yapar. Allah razı olsun. Şakala bu Şakala yani. niye böyle bize bir Vallahi. Hani şeye göre? Böyle daha iyi oluyor. He? Ne tıraş olma derdi var ne bir şey var. Yani e, bu şey değil fitrat, orucu fitratı bozma mı ki, bozdu diyor, fitratı bozan cehaleti ediyor. Fela amrın, Allah, ki Allahın cehalet ya Allah, bozan, Allah, Allah, diyor, dedi, Allah yalan yardım etsin dedem pek. Ben de et et deden, inşallah. Ben de yoruldum. Yorum. Beklerim her zaman inşallah. Amin, amin dedem. Çok güzel, çok iyi. Eee, listem var Hadi, Hadi Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Hadi, ya, yoruldum, Allah yardımcınız. Hakkını helal et, ne seni yordum. Hadi, Hadi selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. <Gülüyor> selamünaleyküm ve Bugün herhalde böyle e, bir şey oldu. Hayırlısın inşallah. <gülüyor> Önce bir ihtiyar amcamız geldi. 86 yaşındaymış. Daha sonra 77 yaşında bir amcamız geldi. Ben hiçbir şey demedim. Takmadım birbirlerine. Hemen birbirlerine bir girdiler. Dikkat ettiyseniz, sonuna kadar dinlediyseniz, ses geliyor muydu bilmiyorum. Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu. Hoş geldiniz. Ee, hemen namazın ahkamından sordu. Şartlarından sordu. Öbürü kulağımı hiçitmiyor demeye başladı. Kaçtı. Ondan sonra normalde konuştu mu duyuyor. Soru sordu mu duymaz oluyor. Ondan sonra Allah ne diyorsa diyor. Vahide ne var son yapıyoruz diyor. Öbür dedemiz de kızdı maşallah. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcımız olsun. Ha, şunun için aslında kanala verdim ee, Allah bizlere ilim nasip etsin dinini anlamayı yaşamayı davet etmeyi nasip etsin bakın bunlar ben mesela 40 yaşında, veya yani 40'ün üstündeyim ee, Allah bu amcalarımıza da hayırlı ömür versin, hidayetlerini artırsın doğruyu göstersin bakın birisi 86 birisi 77 yaşında ve belki benim daha torunumun hıfsettiği benim yanımda dolanırken kulağına girdiği meseleleri bilmiyorlar. Bir de bunlardan gelen nesillere bakın. Ve bilmediğini de bilmiyorlar. Ve öğretirken bile inanın bir kamera olacaktı da kaydedecektim. İhtiyarın öbürüne bakarken ki gözündeki şimşeği bir göreceksin. Bilmiyor diye. Bilmiyor diye. Öbürde kaçtı. Allah yardımcımız olsun. Yani bu yaşlara gelip bizim çok daha yumuşak, hoş görülü, yani ilim buram buram ilim tutan insanlar olmamız gerekiyor. Öğretirken de aynı şekilde. Allah yardımcımız olsun. Böyle bir şeyi yayınlamış olduk. İnşallah Allah hayra sebep kılar